Uçan Bisiklet Bir zamanlar küçük bir köyde Alan adında zavallı bir çocuk yaşarmış. Babası aileyi beslemek, Alan'ı okula göndermek ve geçimini sağlamak için çim satarmış. Alan her gün okula gitmek için bir mil yürümek zorundaymış. Diğer tüm sınıf arkadaşlarının bisikletleri varmış ve Alan'la dalga geçiyorlarmış. Hey Alan, çok yürüyünce ayakların ağrıyor mu? <gülüyor> Maraton için pratik yapıyor olmalı. Ona iki ayak diyebiliriz. Bisikleti yok. <gülüyor> evet Bay iki evet, bay ayak. Bisikleti, iki ayak yok. bisikleti yok. İki, i̇ki ayak. Bisikleti, bisikleti yok. yok. <gülüyor> Alan bununla dalga geçildiği için gerçekten üzülmüş. Sonra ailesine gitmiş ve bisiklet istemiş. Bütün arkadaşlarım okula bisikletle geliyor. Ben de bisiklet istiyorum. Alan, oğlum bisiklet için paramız yok. Sadece birkaç ay bekle lütfen. Bu kadar talepkar biri olduğum için üzgünüm baba. Bisiklet istemiyorum. Okula yürüyerek gidip gelmekten mutluyum. Alan uyurken o gece ailesi bir karar vermiş. Alan köyde bisikleti olmayan birkaç çocuktan biri. Zavallı çocuk. Nasıl da zorbalık ediyorlar. Ve oğlumuzun ne kadar hassas olduğuna bir bak. Ona paramızın yetmeyeceğini söylediğimde, okula yürüyerek gitmeye devam edeceğini söyledi. Ben ona bir bisiklet almalıyım. Bir şekilde. Al ve bunu sat tamam mı? Maria... Bir kolye ne işe yarar? Bisiklet Alan ve senin için daha çok yararlı olacaktır. Böylece Ellen’ın babası kolyeyi satmış ve Alan'a eski bir bisiklet almış. Alan çok sevinmiş. Şimdi her gün okula bisikletle gidiyormuş. Bir gün eve dönerken eski bisikletin zinciri kopmuş. Alan inmiş ve tamir etmeye çalışırken birden yakındaki gövden bir ses gelmiş. Yardım edin! Yardım edin! Alan birinin gölde boğulduğunu görmüş. Göle doğru koşmuş ve adamı kurtarmak için suya atlamış. Çok teşekkür ederim çocuk. Hayatımı kurtardın. Ama ben sadece yapmam gereken şeyi yaptım. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Lütfen yardım etmeme izin ver. Peki o zaman. Bisikletim bozuldu. Ah işte. Ee, sen acaba uçan bir bisiklet ister miydin? Söyle bakalım. Sana uçan bir bisiklet yapabilirim. Sihirbaz bisiklete dokunmuş ve aniden kanatları açılmış ve yepyeni gösterişli bir bisiklete dönüşmüş. Sihirbaz Alan'ı uyarmış. Bu kadar iyi ve yardımsever oldukça bisiklet hep bu şekilde kalacak. Ama eğer bencil biri olursan kanatlar kaybolacak ve daha sonra bisiklet tekrar eski haline dönecek. Alan mutlu bir şekilde bisikletiyle eve gitmiş ve ailesine her şeyi anlatmış. Şimdi diğer çocuklar yollara çıkarken Elin her gün okula uçuyormuş. Bakın, Alan gidiyor. Keşke benim de uçan bir bisikletim olsaydı. Alan ne kadar şanslı. Alan nereye gitse, insanlar ona şaşkınlık ve hayranlık içinde bakıyorlarmış. Kısa süre sonra Alan kendini çok özel hissetmeye başlamış ve sadece onun uçan bir bisikleti olduğu için kaba ve kibirli bir haline gelmiş. Baba! Baba! Bugün okulun yok. Bu yüzden biraz çim kesmek için bisikleti tarlaya götürüyorum. Hayır baba. Güzel bisikletimi çamurlu kelli tarlalara götürme lütfen. Eee. Alan. Bu benim bisikletim değil mi? Sihirbaz onu bana verdi. Ve onu kimsenin kullanmasına izin vermeyeceğim. Hey ben. Sorun ne? Yoksa bisikletin mi yok ha? Bak bende uçan bir tane var. Bir sihirbaz benden o kadar etkilendi ki bunu bana teşekkür edyesi olarak verdi. <gülüyor> Alan bu kötü sözleri söyleyince bisikletin kanatları kaybolmuş, yeniden eskimiş ve yere düşmüş. Diğer çocuklar ona gülmeye başlamış. Ben ona yardım etmeye gelmiş. İyi misin? Sehirbaz demişti ki... Alan kaba, kötü ve bencil biri olduğunun farkına varmış. Bu yüzden bisikleti yeniden eskimiş. Bunu hak etmiş. Eve gitmiş, bisikleti tamir etmiş ve babasına söylemiş. Alan? Çok üzgünüm baba. Sana çok kaba davrandım. ''Bana bisikleti sen aldın ve ben senin kullanmanı engelledim. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi tamir ettim. Her gün tarlalara götür. Ben de okula yürüyerek gideceğim. Bir daha da asla şikayet etmeyeceğim. Söz veriyorum.'' Böylece o günden sonra Ellen okula tekrar yürüyerek gitmeye başlamış. O ve ben iyi arkadaş olmuşlar. Aylar sonra bir gün Alan kapısında seyirbazın verdiği gibi başka bir bisiklet bulmuş. Alan o bisikleti babasının kullanmasına izin vermiş ve kendisi eski bisikletinin üzerinde okula gitmeye başlamış. Ama bu sefer beni her gün yanına almış. Kibirli olmaya hakkımız yok. Çünkü sahip olduğumuz şeyler olmadığımız diğer şeylerden daha kıymetli olabilirler. Herkese minnettar ve saygılı olmalıyız.